Det är haftalar bir canlı yayınla karşınızdayım. Ben programcınız Çeleng, Meksika'dan döneli birkaç hafta oldu ama aklım ve kalbim hala orada. Meksika hakkında e, birkaç program birden yaptım. Bu sonuncusu olacak. Geçmiş programları da Açık Radyo'daki Hariciden Sanat Programı'nın arşivinden <gülüyor> takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta itibariyle gezegenin farklı köşelerine uzanıyoruz. Oradan kültür sanat haberleri getirmeye devam ediyorum. Ama bugün Meksiko'dayız. Yani Meksika kentinin başkentinden güncel sanat haberleriyle karşınızdayız biz diye konuşuyorum... Çünkü bir süredir çalışmakta olduğum sahadan e, iş arkadaşım, sahanın etkinlik koordinatörü Zeynep Dolanay bugün benimle birlikte açık radyo stüdyolarında. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. E, Meksika'ya Zeynep'le birlikte gittik. Hatta bunun öncesinde saha ekibi içinde e, Zeynep'in de aldığı aktif rolle birlikte neredeyse altı aya yakın bir süreçte de bunu programladık. Zira saha olarak üyelerimizle birlikte öğrendiğimiz hem şehir içinde... Günübirlik programlar, hem şehir dışında bazı sanat merkezi ya da biyener gezileri, yılda birkaç kez de Türkiye dışında birlikte gezip öğrendiğimiz içinde sanatçı atölyeleri, koleksiyoner evleri, e, fuarlar, galeriler, sanat kurumları gezilerine yer verdiğimiz bir keşif. E, rotası kurguluyoruz. Meksika'ya gitme vesilemiz de orada düzenlenen Zona Maco Fuarıydı. Bu vesileyle ikimiz de ilk kez e, Meksika'ya gitmek orada öncesinde ve sahada araştırma yapma fırsatı bulduk. Oradan girmek istiyorum. Vesilemiz Zona Maco'ydu. Sadece fuara odaklanmadık. Zaten e, takipçiler biliyor ki e, hariçtan sanat programı nadiren ticari faaliyet gösteren fuarlara, galeri programlarına Odaklanıyor, Ağırlıklı olarak dünyanın farklı köşelerinde konuyu Türkiye'ye bağlayacak şekilde Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası müze sergilerine, biennallere, sanatçı projelerine, yayınlarına yer veren bir format hariçten sanat Meksiko'ya bizi götüren Zona Mako fuarından bahsederek. ...başlayacağız. Konuyu biraz da Türkiye'ye ...bağlayacağız elbette. Zona Mako 2002 yılından beri e, ...düzenlenmekte olan bir sanat ...fuarı. Amerikas denilen ...Latin Amerika bölgesinin en kapsamlı ...fuarı olarak adlediliyor. Yaklaşık ...18 metrekare ...bir salona yayılıyor. E, ve yılda ...en az 70 bin kişi ...ziyaretçi ağırlıyor. Birkaç ...günlük yoğunlaştırılmış ...program kapsamında Bu yıl 2019'da Şubat ayında 16. edisyonunu kutladı. 180 farklı galeri, 22 ayrı ülkeden farklı ölçeklerdeki galeriler ya da sanatla iştigal eden kuruluşlar burada stand açtılar. 6-10 Şubat arasındaki işte o 4-5 günlük periyotta izleyicilerle hem standlarındaki yapıtları ya da yayınları, tasarım, Ürünlerini paylaştılar. Hem de konferanslar, performanslar, etkinlikler, söyleşiler, partiler, lansmanlar yaptılar. Biz de bunları yakinen takip ettik. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Akabinde tabii ki fuar... Her kentte olduğu gibi Biennaller ve fuarlar Meksiko'ya da bir hareketlilik getirmişti. Bütün galeriler en iddialı sanatçılarını, bütün müzeler en kapsamlı sergilerini bu vesileyle bu dönemde yani Şubat başında Meksiko'da açtılar. Zeynep'le benim de şansımızla bunların bir kısmını yakından takip etme fırsatı bulduk. Onlardan küçük bir seçki yaptık program öncesinde aramızda. Onları vurgulayacağız. Çünkü evet fuar bitti 10 Şubat'ta ama özellikle Mart ayı boyunca hatta kimisi Nisan'a Mayıs'a da sarkacak şekilde Meksiko'ya yolunuz düşerse keşke düşse diyelim görebileceğiniz sergiler var. Zona Mako ile başlayalım istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Tabii ki e, Amerika, Güney Amerika sanatı dünya çapında çok ön planda yakından takip ediliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani piyasanın ve sanat kurumlarının çok köklü yerleşik olduğu yerlerde. Türkiye ise böyle çok uzak bir coğrafya gibi geliyor. Ama ki, tarihsel kimliği, e, yaşadığı travmalar, kültürel bazı kodları, e, içinden geçmekte olduğu meseleler... Ee, tarihi mirasiyle olan ilişkisi bakımından bir o kadar da Türkiye'ye yakın bunu çok net hissediyorsunuz kültürel bağlar var kent yaşamına dair sanat pratiklerine dair ekonomik ve toplumsal eşitsizliklere dair hatta siyasal tarihinden arda kalan travmalara kadar çok Yakın var ya yakınlık var ya. yani bize yakın olduğu kadar uzak uzak olduğu kadar yakın bir kültür ve coğrafyadan bahsediyoruz. Sanat alanında ise seslerini Türkiye'den ya da bizim içinde bulunduğumuz coğrafyadan çok daha iyi duyulur hale getirmeyi başarmışlar. Bunu vurgulamak isterim. Meksiko kenti 20 milyonluk kentsel dönüşümün çok yoğun hissedildiği hakikaten trafik problemini ambe an, an yaşadığınız çarpık kentleşme. ...olan e, ve gelir eşitsizliklerinin ya da mahalleler arasındaki e, kontrastların da çok yüksek olduğu bir kent. Ama hala yeşili koruyorlar bir. E, doğada onlara oldukça iyi davranıyor. İklim e, koşulları bu anlamda oldukça yararlarına. Ama aynı zamanda hem tarihi miraslarının hem doğal zenginliklerinin son derece farkındalar... ...ve onu korumaya sanki bizden daha çok çalışıyorlar gibi... ...hissediyoruz. Ee, bunun dışında... ...çok dinamik, hareketli bir yer. Amerika'dan çok sayıda sanatçına... ...ya da kültür insanının... ...oraya yerleştiğini ABD'den örneğin... E, ...görüyoruz. Çünkü... ...daha ekonomik bakımdan... ...daha kolay yaşanır, daha ucuz... ...bir yer olduğunu söyleyelim. Ve potansiyeli çok yüksek. Yani yeni olarak yapabileceğiniz... ...çok şey var. Sanatçılar da... ...bunun çok farkında. Ve de... E, ...sanatçıların yönettiği... ...bağımsız sanat mekanları... Piyasada e, çok kendine yer edinmese de alternatif proje alanları çok sayıda bunu hissettirerek size bir dinamizm de katıyor. Fuarda da bunu görüyorsunuz zaten. Büyük ölçekli yerleşik galerilerin olduğu kadar daha küçük böyle bir takım inisiyatifler girişimlerde fuarda kendine yer bulmuştu. 180 farklı e, galeri ya da... Sanat kuruluşu 22 farklı ülkeden e, Zolomako'ya geldi dedim. Türkiye'den bile bir galeri vardı. Zilberman, Türkiye ve Almanya arasında faaliyet gösteren bir galeri. Ama tabii ki vurgulamak lazım ki ziyaretçiler de buraya, galericiler de buraya ağırlıklı olarak Güney Amerika, Latin Amerika e, sanatını keşfetmek için gidiyorlar. Biz de oraya gittik. Böyle bir bölgesel ağırlık olduğunu da vurgulamak İsterim Biraz fuardaki e, tematik bölümleri ben vurgulayayım. Sonra Zeynep'e fuar izlerimlerini sorayım diye bekliyorum. Şimdi bir defa fuarın tabii ki bir ana bölümü var. İşte asıl rüştünü ispat etmiş büyük ölçekli ta Meksiko'ya kadar seyahat edip eser götürüp stand açabilecek ölçekteki galeriler bu bölümde yer alıyorlar. Zilberman Galeri de bunlardan birleşiyor. Biriydi, uluslararası bir sergiyle karşımızdaydı ama içinde Arpin Arda Bağcı ve Guido Kasaratu gibi Türkiye'den isimler de vardı ama uluslararası bir grup sergisiyle birden çok sanatçıyla katılmıştı. Bunun dışında Türkiye'den e, katılım yoktu ama tematik olarak... Çeşitli küratörlerin sanatçıları ya da galerileri davet ettiği bölümler vardı. Şimdi onlardan bahsedeyim. Öncelikle Zona Maka Sür diye bir bölüm var. Her yıl bir küratör oluyor. Bu sene Kiki Mazzucelli adlı San Paolo'lu yani Brezilyalı bir küratör. 45 yaşlarında. E, bu sefer performatif öğelere odaklandığı bir e, seçki yapmıştı. Evet. Ve de sadece performans değil yani bir gösteri etkinlik beklemeyin ama resim, heykel, çizim e gibi pek çok farklı e medya kullanan sanatçılar hep içlerinde performans unsurunu performatif öğeleri kullanıyorlardı. Böyle bir seçki ve doğrudan sanatçılar davet edilmişti. Ee, bir başka bölüm tabii benim yine ilgimi çeken New Proposals adlı yeni öneriler e, bölümüydü. Orada daha genç bir küratör Jose Esparza, e, Meksikalı bir küratör o bir seçkiyi yapmıştı. E, basitleştirerek anlatırsam genç olması illa gerekmiyor yaş itibariyle ama yeni ve yenilikçi sanatçılar ve sanat pratikleri burada sergileniyordu. Sırf kitaplara ayrılmış bir zona Zonamako Books, sırf tasarım ürünlerine yani sanatla tasarım arasında gidip gelen özellikle objelere ayrılmış bir Zona Mako Design e, bölümü vardı. Modern sanat fuarlarında ve sanat piyasasında tekrar keşfediliyor diyebiliriz. Yeniden kendine güncel sanat fuarlarında ya da etkinliklerinde yer buluyor. E, dolayısıyla geçtiğimiz başka fuarlarda da deneyimlemiştim ama burada da tekrar gördüm modern sanata. Meksika'nın Modern Sanatlar Müzesi'nin yaptığı seçkiyle e, yer verilen bir sırf modern sanat bölümü koridoru alanı vardı. Burası da benim için Meksika sanat tarihini çok da iyi bilmeyen bir insan olarak keşif açısından öğrenme açısından çok önemliydi. E böyle bölümler dedim 18 bin metrekare, 180 farklı galeri, 22 ayrı ülke. Biz burayı Zeynep'le totalde herhalde bir 4 saatte falan evet. gezmiş olduk. Zeynep başka fuarları da e, gören, bilen en az ...İstanbul'daki fuarı falan düzenli olarak takip eden, e, sanat okumuş biri olarak... ...sen fuarla ilgili neler düşündün, İlk izlenimlerin neler oldu, neler özellikle dikkatini çekti... ...biraz bizimle paylaş isterim. Tabii ki. Ee, benim fuarla ilgili izlenimlerim açıkçası bu bahsettiğin New Proposals bölümü benim gerçekten çok ilgimi çekti. Yani Meksika sanatçılarını takip eden de biri olarak ama çok da e, araştırmalarımı da dayanarak gerçekten... Hani... Meksika'nın yeni ve yükselen sanatçılarını keşfedebilmek bence çok iyi e, ortaya koyulmuş bir bölümdü. Ayrıca Meksika'nın hem e, önde gelen galerileri ama aynı zamanda 2005-2009 yıllarında daha e, yeni kurulmuş galerileri. Örneğin e, Proyectos Monclova, Labor gibi galerilerini keşfetmek de e, onların seçkilerini görmek de çok çok değerliydi benim için. Güzel bir şey yapmışlar zaten Meksiko'nun evet. ya da Meksika'nın diyeyim çünkü Guadalajara'dan da mesela. Travesia Cuatro diye evet, bir e, lokal galeri vardı. Örneğin bir galeriler vardı. Yani Meksika'nın tabii e, yine sanat alanında her şeyin en çok döndüğü yer Meksiko. Belki Meksiko evet. Ama Guadalajara gibi başka ya da farklı evet. kentlerden de galeriler, katılımlar söz konusu. Onları tam böyle fuarın tam kalbine bir yere yerleştirmişler. Evet. Elinle koymuş Aynen. gibi evet. buluyorsun. E, bir de biz seninle bu galerilerin şehirdeki kendi asıl galeri evet. mekanlarına da gittik. Ee, onlar da fuar döneminde en iddialı sergilerini tabii ki açmak evet. istiyorlar. Uluslararası kitlelerle buluşturmak üzere. Onun dışında fuarda o galerilere gelmeden önce vurgulamak istediğin senin ilgini çeken bir şey oldu mu? Bir, bir sanatçı olabilir. Bu Türkiye'ye bağlayabilirsin meseleyi. Ee, yine lokal aslında galerilerden Kuriman Zuto'nun hmm. e, kendi sanatçılarından ve proje için davet edilen sanatçısı Fernando Ortega'nın Ah. bir eseri benim çok ilgimi çekti. Tabii, galeri standında değildi. O da performatif, evet, o da performatif bölümdeydi, yine. bölümdeydi. O e, benim için e, çok ilginç bir deneyim oldu. E, onun dışında yine Kaka ka, işte işte oturdum. Kaideler, kaideler üzerinde e, böyle e, bakır, bakır plakalar. bir plakalar Hı. ve e, Mum yalanmış akrepler evet. gibi bir e, böyle akrepler sanki o bakır ka, e, bakır plakaları kaldırıyormuş ve tutuyormuşçasına bir e, düzenek Evet ve giderek ve giderek daha yükseğe Daha yüksek çıkıyordu sanki. ve bir seri olarak sunulmuştu. E, çok değişik bir, bir şeydi. de Nilbar yani. Güreş'te vardı yine Türkiye'den evet, bir sanatçı. Evet, evet, evet. Onun da e, C24 adlı aslında New evet, York. New York, York yani e, kurulmuş bir evet. e, galeri ama işte performatif bölüme Nil Bargüreş'in çalışmasıyla davet etmişler. Evet. Onun özellikle São Paulo Bienal'inden ya da Türkiye'deki var farklı projelerinden hatırladığımız e, yapıtları vardı. Böyle sanki bir yere koşmakta ya da düşmekte olan bir kaktüs yine toprakla evet, bir evet. yere konumlandırılmıştı. Ayrıca yine kağıt ve e, sanırım kumaş üzerindeki evet. işleri de e, kendinin e, yaptığı. Onlar da çok ...değişik bir Hoş seskidi. bir tesadüf oldu yani Nilbar evet, Gülüş'ü evet. beklemiyorduk. Hani Zilber Mangaleli'nin orada stand açtığında haberimiz önden olmuştu ama Nilbar'ı beklemiyorduk. beklemiyorduk. E, onun dışında tabii ki e, tasarım mesela benim ilgimi e, çekiyordu. Beklediğimi çok daha üstünde, normal tasarıma çok meraklı olmasam da... ...beklediğimi çok üstünde tasarım Kesinlikle standları vardı evet. diye düşünüyorum. E, özellikle yani bizim gibi yurt dışından ve uzak mesafeden gelenler için... ...tasarım bölümü de dediğin gibi benim de çok ilgimi çeken bir bölüm oldu çünkü... Meksika'nın açıkçası hani araştırmalarımı yaparken tasarım üzerine çok yoğunlaşmamıştım ama fuarın bence o seçkisi de özellikle bizim gibi yabancılar için de çok iyi düzenlenmişti. Harika. Peki şimdi bu galerilerden bahsettim. Biz onların kentteki evet. mekanlarını da keşfettik. Yani Mekanları da çok güzel. Biraz önce doğaya vurgu yaptım. Her birinin böyle güzel bir iç ablusu, bir bahçesi vesaire evet. var. Hem sergilemek için hem çalışmak ya da izlemek için daha keyifli, keyifli. hale getiriyor mekanı. ...Curiman Zuto da Labor, Proyecto Monclova dedim... ...biraz onlardan bahsedelim isterim. Tabii ki. Curiman e, Zuto da e, biz Abraham Cruz Villegas'ın... ...aslında Meksika'nın yine e, bilinen sanatçılarından... E, ...Pending Sculptures... Hmm. E, ...diye bir sergisi. askıda kalan As diyelim. Yani evet. şey gerçekten asılmış anlamında değil, değil... ...ama bekleyen, askıda kalmış gibi evet. heykelleri. E, kendisi kimlikle, e, kendi kimliğiyle ilgili de... ...çok e, çalışan bir sanatçı. Ve yine bu... E, sergisinde e, güncel materyallerden kendi hayatında kullandığı ke yani bu bir e, beton kum e, taş gibi böyle e, sıradan sıradan diyorum, diyelim alelce. evet Hı -hı. sıradan materyallerden oluşturduğu bir takım e, heykeller yine e, bakır üzerine bakır plakalarda kendi eski gazete görüntülerinden kendi fotoğraflarıyla birleştirdiği bir takım e, eserler vardı yine Um, onun dışında e, ilginç bir seçkiydi aslında. Çünkü kendisi hatırladığım kadarıyla da bu sergisini e, bir dönemin kapanışı olarak kendi kimliğinin bir sorgula kendi kimliğini sorguladığı ve e, ve bunu da bu sorgulamayı da bu sergiyle sona erdirdiğini belirttiği çok ilginç bir sergiydi aslında. O sıradan materyallerle bunu birleştirip yorumlaması. Um, Evet, çok... İstanbul'u da bilen bir isim geçtiğimiz İstanbul evet. Bienallerinde de iş, işi yer, al, yer almış bir isim. Peki Laborda da yine İstanbul Bienalinden ve Kapadoks'tan üstelik yani Kapadokya'daki projelerinden bildiğimiz... ...zaten Kapadokya deyince mesela Avanos aklına geliyor oradan evet. çok önemli bir zanaat aklımıza geliyor. Bunu e, pratiğinde düzenli olarak kullanan hatta Laborda ki sergisinde de yine buna e, yer evet. veren bir sanatçı vardı Hector. Samaro onun sergisini nasıl buldun? Onun sergisi de e, çok aslında e, ilginçti çünkü bence serginin e, süreci yani sergiyi ortaya koyuş biçim çok ilginçti. Bir takım kendi killerden hı hı. E, yaptığı vazoları ama serilerce şu an tam rakamını hatırlamıyorum aslında. Evet çö çömlekler, ama çömlekler yapıyor, yapıyor yapıp... ve onları daha ıslakken daha evet. fırınlanmamışken yere evet. diziyor. Ve bir grup yüzlerce e, yani. Kesinlikle. Yüzlerce diyebiliriz. Çok Onun zaten bence görüntüsü de çok e, çok etkileyiciydi. Ve e, süreci yönetirken bir grup kadın yanlış hatırlamıyorsam kadın sanatçı ile birlikte e, onları e, o kadın sanatçılara ezdirişi ve... E, o performansın ortaya çıkışı e, çok çok etkileyiciydi. E, öncesinde uzunca bir süre galerinin yakınında e, erkeklerle birlikte önce hı hı. Birlikte bunları üretiyor yani o çömlekler öyle üretiliyor. Sonra onları ıslak hatta bisfenine daha sergi açılmadan mekan evet. ettimiz ama onlar poşetler içerisinde böyle nemlerini korusunlar diye bekliyorlardı. Onları çıkardıktan sonra bu sefer kadınları davet ediyor. Ağırlık olarak performans sanatçıları bunlar. Evet. E, kadınları davet ediyor açılışa ve kadınlar onların Üzerlerinde dengelerini korumaya, yürümeye, onları parçalamaya, onları bozmaya, deforme etmeye ve aslında yeniden form biçim Yaratma. kazandırmaya çalışıyorlar. Evet. Bir tür özgürleşme, bir tür bağımsızlaşma olarak da ya da bir tür mevcut olan normları ve formları kırma, yıkma Gücünde. olarak bakabiliriz. Buna. Aynı zamanda bana çok gücü de simgeleten bir e, aksiyon oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Ve de sonrasında onlar onu yaptıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Ve yamuk yumuk kırılmış, bozulmuş ya da tesadüfen kendini kurtarabilmiş bir çömlek evet. Orada artık katılaşıyor, sabitleşiyor, e, yerleşiyor. Yani özellikle performans e, videosunu Hector Zamora'nın e, görmek, işi anlamak açısından önemli. Ama labor galeride olduğunu ve sanatçının daha önce Kapadokya'da çok önemli bir labirent yaratmış olduğunu Fulya arda küratörlüğünde İstanbul BNL'nde çok önemli çalışmalar yapmış olduğunu vurgulayalım. Eee projede Monclova'da ise eee Kavramsal sanatın önemli isimlerinden, kadın sanatçılarından maalesef artık aramızda olmayan bir isim vardı. Bu iki güncel sanatı şimdi yükselen isminin e, sergilerinden sonra onun işini Helen Escobada'nın işini görmekte bence böyle bir tamamlayıcıydı. Çünkü Kesinlikle. nasıl sanat tarihine eklemleniyor bu güncel sanatçılar onu ben... daha iyi istediyorsun. Onu nasıl buldun? Ee, çok iyi. O da çok ilginç bir deneyimdi çünkü kendisinin hayat yani sanat pratiği boyunca... ...yapmış olduğu sadece üç resmi görmek çok etkileyiciydi. Kendisi daha heykel e, formunda çalışan hı hı hı. sanatçı... ...ama beni aslında en çok etkileyen... Ee, çok ilginç. Sadece üç resim yapmış olması ve sergide de bir galeri sergisinde de bunu e, görebilmek e, çok çok etkileyici. Kesinlikle. Çizimlerinden yaptığı kolaj da evet. bence çok kıymetliydi. Evet. Hakikaten onun bütün o yani eskiz diyelim onlara. Belki onları sadece eskiz olsun diye yapıyor ama başlı başına hep her biri birer yapıt evet. ve o nasıl heykeller, modeller yarattığına dair de çok şey ifşa ediyor açıkçası. Peki bahsedecek çok galeri var ama bir de oranın <gülüyor> en önemli e, müzesin ...müzelerinden birine geçelim diyorum en azından... ...Güncel Sanat Alanı'nda Humex... ...aslında bir e, meyve suyu... E, ...firması... ...büyük bir... E, ...kuruluş yatırdıkları... ...yani yatırımlarından elde ettiklerini... ...geri sanata yatıran... ...uzun yıllar kurdukları evet. vakıfla... ...Meksika Güncel sanat ulus Sanatı uluslararası alanda... ...tanıttıktan sonra... ...David Chipperfield adlı star mimarı... ...tasarlattıkları binada da... ...dört beş yıldır müzecilikle... ...iştigal eden bir yer... ...biz onların hem koleksiyonlarından bir... ...kadın sanatçılara odaklanan bir seçki... ...izledik ama vaktimiz de azaldığı için... ...hızlanarak söylüyorum... ...hem de... Ee, televizyonun sanattaki ve hayattaki yeri diyelim e, Ne bir araya getiren e, Scripted Reality adlı e, bir uluslararası grup sergisini izledik Genel olarak Humex Müzesi'ni nasıl buldun? Bir de bu Scripted Reality hakkında ne düşünüyorsun? Humex Müzesi bence mimarisinin dışında e, Bu gezdiğimiz iki sergide e, çok iyi düzenlenmiş Ve bir e, Meksikalı sanatçılar dışında Hatta bir Hı -hı. Türk sanatçının İşini, Aslı Çavuşoğlu'nun da işini de görebilmek be. özellikle çok değerliydi. Aslı'nın e, Murdering three, three, three Acts adlı... Tabii yani yine konuyu Türkiye'ye ve Türkiye'den evet. sanatçıları küratörlere bağlamak isteriz. Aslı Çavuşoğlu Meksika'da misafir sanatçı programlarına katılmış, çeşitli projelere katılmış bir isim. Yakın dönemde tekrar HuMex'te bir konuşma yapmak, bir panele katılmak için de tekrar Meksiko'ya yolu düşecek. Ama Whomex'in e, Britanya kökenli e, küratörünün davetiyle bu Scripted Reality adlı... Uluslararası Güncel Sanat Sergisi'nde o da 2012 yılındaki Frizz, Londra'daki Frizz Sanat Fuarında gerçekten hayata geçirdiği yani fuar alanında yaşattığı Murder in Three Acts yani 3 bölümde e, cinayet adlı bir e, çalışmasının videosuyla e, seçkideydi. E, bu videoda bu adli tıbba yol veren CSI gibi e, ya da bu alanda habercilik yapan televizyon programlarına referans veriyordu ve sanat alanında bir kriminal Hatta konu cinayete kadar uzanan bir süreci tamamen kurgu, tamamen staged yani sahnelenmiş olarak evet. hayata geçiriyordu. A scripted reality dediğimiz yani bir şeyi olan e, senaryosu olan gerçeklik diye söyleyelim. E, bu alanda da bu, bu işin tanınır bilinir olup böyle bir Meksiko'da karşımıza çıkması e, bize tabii bir keyif verdi. Evet, e, kesinlikle. Çok güzel olduğunu düşündük. Başka müzelere de gittik seninle. Son bir iki dakikamızda onlardan da bahsedelim Mesela benim için Tamayo Müzesi e, önemliydi. Bir de Muak önemliydi. Yani oranın e, üniversitesinin Güncel Sanat Müzesi, üniversite kampüsündeki çok da politik olarak angaje bir e, şey. Biraz bizim sanki böyle Ottü'ye falan benzetiyorum o Bence anlamda de. politik angajmanı bakımında. Çok doğru. Çünkü 68 olaylarında da çok aktif rol almış. İkincisi ise e, bir Diego Rivera'lar gibi e, Meksika'nın Önemli duvar ressamları, mural sanatçıları arasında yer alan Rufina Tamayo'nun birebir ...kurdurduğu ve adını verdiği... ...bir müze, Müzey'in Rufina Tamayo... ...burada da Meksikalı sanatçılar... ...içinde, uluslararası sanatçılar içinde... ...kişisel sergi açmak büyük prestij... ...sivillerinde evet. özellikle yer veriyorlar... ...ve hemen hemen her zaman sadece solo sergi... ...yapan bu müze, bence o da bir tatlı bir sanatçının... ...böyle bir şey yapması... ...bunlar hakkında neler eklemek istersin diyeyim... ...toparlayalım konuyu. Tabii ki, e, burada da e, çok özellikle... ...Tamayo Müzesi'nin benim açıkçası... mimarisi de çok ilgimi çekti, belki sanatçının da... ...kurmuş olmasından ötürü e, burada gördüğümüz Gonzalo Lebrihan'ın e, Milky Way adlı hı hı hı hı. E, sergisi ve e, sanatçının da e, bu tütünü güç ve statü simgesi olarak e, yorumlaması ve bununla ilgili yaptığı bir takım videolar ve e, seri olarak e, toparladığı fotoğraflar çok Bu da çok ilginçti. Havana'daki, Havana'daki pro tütün... saran tütün alanında çalışan işte işçilerle bunları gerçekleştirmiş. Hepsi o yüzden dumanlı <gülüyor> bu görüntüleri evet. bir şekilde. Ama evet yani görsel ve estetik olarak güçlü olduğu kadar arkasında toplumsal ve hatta ekonomik... Geopolitik. ...jeopolitik meselelere de yer vermesi açısından önemliydi. Nancy Sparrow çok önemli, uluslararası önemli bir sanatçının da orada örneğin işi vardı. Ya da Gonzalo Rebrehan'ın da orada ...çalışmalarına denk geliyorduk... ...MUAK kampüsü ise yani ben burada kalayım... ...bir araştırma projesine Kesinlikle bir şey... ...bir burs alıp dahil olayım da... ...bu kampüste biraz zaman geçireyim dediğim... ...bir yerde şehir dışında... ...çok önemli... ...devasa bir kampüs... ...1952'den beri... ...Güncel Sanat koleksiyonu yapıyorlar... ...sadece bir üniversite değil... ...kendi senfoni orkestraları var... ...kendi sinema sinematikleri var... ...devasa kütüphaneleri var... ...ve tamamen özerk bir üniversite bu... ...üniversitelerin özerkliği, akademik yaşamın özerkliğinden bahsederken çok... ...önemli. E, 14 bin metrekarelik bir yer ve 1968 olaylarının ya da o dönemde ortaya konan sanat yapıtlarının... ...yeniden değerlendirilip izleyiciyle buluşturulduğu bir sergi vardı. Bir Zaha Hadid e, sergisi vardı yani orada mimarlık okuyan bir öğrenci olduğunu evet. düşünüyoruz. Zaha Hadid'in çok önemli uluslararası sanat kurumlarında gördüğünüz bir sergisi orada vardı. E, siyasetle iştigal eden bu alanda da farkındalık yaratan sanatla siyaset arasında... Aktivist sanat diyelim ya da politik sanat arasında giden networklerle, kolektiflerle ilgili bir e, sergi vardı. Orada daha çok vakit girip, e, geçirip hem bu sergileri gezmek hem de araştırma yapmak. Ben de çok isterdim kesinlikle. Peki bu programa da Meksika'yı yetiştiremedik sanki Zeynep. Belki başka <gülüyor> programlar da yaparız diyeceğim. Eğer dinleyiciler bizden sıkılmazsa bugün Zeynep Dolanay'la Saha Derneği'nde çalışmakta olan etkinlik koordinatörü arkadaşımla birlikteydim. Ee, oldukça kapsamlı Meksika ziyaretimizden size bir takım seçkiler, vurgular yapmaya çalıştık. Zeynep çok teşekkürler geldi. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.